sesi yarın. Kurulan Teşti ve Hukuk 15. bölüm. Yapım ve yönetim Mehmet Köseoğlu. Yazan Gerard Devillers. Radyoya uyarlayan Sinan Serindere.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 Hollywood'un ünlü sinema yıldızı malikanesinin havuzunda yedi hizmetçisiyle birlikte öldürülmüş hâde bulunur. Yapılan ilk tahkikatta ünlü yıldızın sinema oyuncusu Ralph Jordan'la mafya babası Jack ile ilişkisi olduğu tespit edilir. Olay yerinde cinayete kullanıldığı sanılan ve sinema oyuncusu Ralph Jordan'ın baş harflerinin yazıldığı bir tabanca bulunur. Ancak sinema oyuncusu da evinin banyosunda ölü bulunur. Başlangıçta cinayetleri Ralph Jordan'ın işleyip sonra da intihar ettiği üzerinde toplanırsa da soruşturma derinleştirilince sinema oyuncusunun intihar etmeyip öldürüldüğü anlaşılır. Fakat soruşturmayı sürdürenlerden Komser McCann, mafya tarafından rüşvetle satın alınmış bir polis şefidir. Komser McCann, mafyaya Colliman adında bir kızın aleyhlerinde şahitlik yapacağını söyleyince, mafya kızın öldürülmesi için iki kişiyi görevlendirir. Bunlardan PT'ye aşık olunca onu öldürmez. Bu gelişmeden üzerine Coleman ve PT polis tarafından koruma altına alınır. Mafya koruma altına alınan Gangster PT ile Coleman adlı kızın peşine düşer. Pet'e ifade verirse de kız korkarak ifade vermeye yanaşmaz. Ne var ki şahitlerin konuşacağından korkan mafya, Ferrari adında çok tehlikeli bir tetikçiyi kiralar. Ferrari bir fırsatını bulup Pet'e'yi öldürür. Şimdi sırada ikinci ve en önemli şahit Bayan Coleman vardır. Onu öldürmek için tuzağa düşürmek üzeredir. ...akrobatın biri havada inanılmaz hareketler yapıyor. Aa, ne kadar tehlikeli. İp bir kopsa adamın... ...yerden parçalarını bile toplayamazlar. Ben başım döndüğü için... ...buradan aşağı bakamıyorum. Akrobat daha da yükseklerde de hareketler yapıyor. <gülüyor> Doğru söylüyorsunuz. Seyrederken insanın yüreği ağzına geliyor. Neyse, içeri girelim Koleman. Bu kadar sinir yeter. Sus, Ben balkonda durup akrobatı seyredeceğim. <gülüyor> Küçükken <gülüyor> Türkiye gidip onları seyretmeye bayılırdım. Pekala ama fazla kalmayın Koleman. <gülüyor> Burada korkulacak bir durum yok zaten bayanla için. Otelin en üst katında bize kim zarar verebilir ki? Her şey planladığım gibi yürüyüm. Herkes uçağa bağlayıp da ki akrobatı seyrediyor. Hmm. Bayan Coleman da bir kat altındaki baltında ve o da seyrediyor. <gülüyor> onu görüyorum. İstesem tabancayla onu vurmamıştım. <gülüyor> Ama kazığa sözü vereceğime söz vermiştim. Tam fırsat. Hazır yanında kimse yok. <gülüyor> İpi çatıya sağlamca bağladım Şimdi ona tutunup aşağıya sarkacağım Ve kolemanı omuzlarından tuttum Doğru onuncu kattan aşağıya atacağım Sonra da ipe tırmanıp buraya çıkacağım Böylece herkes kızın intihar ettiğini sanacak. Hadi bakalım Ferane koşuşturuyor? Kızım biri aşağı düştü efendim Pol sakın bu kız Çabuk gidip bakalım ee, Dağılın ee, yolu açın Kenara çekilin ah. Aman Allah Bu Bu koleman, koleman mı? Nasıl olur Pol Onca tedbire rağmen Allah kahretsin Bu kız bizim son ümidimizdi Biliyorum efendim ne yazık ki Başladığımız yere döndük Pol ne oldu Koleman öldü oh, Meç ondan sen sorumluydun. Yanından bir an bile ayrılmayacaktın. Nasıl oldu bu iş? Bilemiyorum işte. Balkona çıkmıştı akrobatı Nasıl oldu da düştü anlayamadım. Ne düşmesi? Biri onu oradan alıp aşağı fırlatmadı oh, mı? Nasıl olur? Odada benimle bir kadın polis. Balkondaysa Koleman'dan başka kimse yoktu Savcı Bey. Onuncu kattaki bir balkona biri havadan inmedi ya. Meç doğru söylüyor efendim. Onu birinin aşağı atması imkansız Ne yani bu takdirde kız kendini mi aşağı attı Ne yazık ki durum onu gösteriyor ha, Ferrari ne yaptı acaba Coleman'ı öldürebildi mi o heriften her şey beklenir Morer. Mutlaka başarmıştır. İyi de niye aramıyor hala? Ben bakarım. Alo? Ferrari? Ha -ha. Ha. Anlaşıldı. Ne yapmış? Ne, ne yapmış? yapmış? Konuş sana be adam. Koleman kaldığı otelin 10. katından aşağıya düşerek ölmüş. Vay, ne mutsuz herif. Kızı 10. kattan aşağı atmış. He. Dehşet bir herif bu. Bir canavardan farksız. Eee, eh, Coleman öldüğüne göre... ...senin de gidip polise teslim olman gerekir. Nedenmiş? Hakkında çıkarılan tutuklama kartı unuttun mu? Şimdi sorgu hakimliğine gider teslim olursun... ...ve hakkında şahit olmadığı için de serbest kalırsın. Bana bak Golovitz, serbest kalacağıma emin misin? Bir geçim bile hapishanede geçirmek istemem. Geçirmeyeceksin Morer. Polisin elinde ölen tanıkların yazılı ifadesinden başka senin baş harflerinin yazılı olduğu üzerinde kan lekeleri olan bir kalemin var. Eee? Bunlar benim hapse girmeme yetmez mi? Yetmez tabii. İfadelerin işkence altında alındığını söyleyeceğiz. İyi e de kalemin üstündeki kan Jun'a ait. Buna ne diyeceksin? Hiçbir şeyi ispatlamaz. Senin kan grubunda Jun'un kan grubuyla aynı. Kalemi dostun olan Arnott'un ölümünden birkaç gün önce ziyarete gittiğinde düşürdüğünü söyleyeceğiz. Peki şoförüm Tony Pareddin'in ortadan kayboluşu? O sadece kayıp. Cesedi bulunamadı. Bulunsa bile onu senin öldürdüğün ya da öldürttüğünü kimse ispatlayamaz. <gülüyor> ya bu kanunları bayağı sevmeye başladım ben. Baksana her şeyle beni koruyormuş. <gülüyor> Hadi Moran, mahkemeye gidip hakkındaki tutuklamam zekkeresinin kaldırılmasını isteyelim. Sonra da basın mensuplarına mağdur olmuş bir iş adamı gibi beyanat verilsin. <gülüyor> Ayrıca onlara sürpriz bir açıklamada daha bulunacağım. Ne söyleyeceksin? Önümüzdeki yıl yapılacak senato seçimlerine adaylığımı koyacağımı söyleyeceğim. Ciddi misin Morer? Yoksa şaka mı yapıyorsun? Yo, son derece ciddiyim. Bu işlerin sonu yok. Her mafya babası gibi şerefimi ve kara paralarımı artık aklamalıyım. <gülüyor> Aferin Golovic. Beni berat ettirdin. <gülüyor> Söylemiştim size. Gitmeden şu umumi telefondan kulübü arayıp... ...Louis'e Ferrari ne yaptığını soralım. Umarım o manyağı gebertmiştir. Alo. lui ben Moller. Tam zamanında aradınız Bay Moller. Ben de size nasıl ulaşacağımı düşünüyordum. Ne var, ne oldu? Ferrari. Onu öldürmemi istemiştiniz ya. Evet. Evet. Ben de seni onun için aradım. Geberttiniz mi herifi? Maalesef efendim. Üzerimde saldığım dört adamı da öldürmüş. Sen! Bir kere de bir şey becer be! Hedefi peşimize takacaksın. Takıldı bile Bay Morer. Az önce beni aradı. Söyle patronuna, onu ölüm listeme aldım dedi. Bir bu eksikti. Mutlaka oraya gelecektir. Ne kadar adam varsa hepsini oraya topla, birazdan geliyorum. Ne oldu daha ne olsun. Ferrari'yi öldürtememiş. O manyak intikam için peşime düşmüş Golovitz hemen kulübe gidip tedbir alalım <gülüyor> Bu kötü oldu O çılgın ne yapar eder bunu bulur Kapa çeneni Araba kapıdaydı değil mi Evet Gazeteciler ve televizyoncular kapıda bekliyor İki çift laf edersin artık he? Edeceğim tabii. Ha Bak bekleyen yalnız gazeteciler değil Can düşmanlarım, bölge savcısı ve komiser pol Conrad da kapıda. <gülüyor> <gülüyor> Yüzlerine bakılacak olursa yenilgiyi hazmetmemişler. <gülüyor> <gülüyor> Oo, iyi günler sayın komiser. iyi günler sayın savcı. Tekrar görüşeceğiz, Jeknører. Bundan hiç şüphen olmasın. Mahkemenin kararını hala inanamıyorum. Elektrikli sandalyede ölmesi gereken bir cani serbest bırakılıyor. Ee, hukuk böyledir işte, pol. Avukatı elimizdeki bütün delilleri çürüttü. Ah, şahitlerden biri sağ olacaktı ki, başka haberler geliyor. Şimdi bir açıklama yapacağım, merak etmeyin. Mahkeme Çok küçük bir yanlışlık oldu. Şüphe üstüne ifademe başvuruldu ve ben de geldim. Her namuslu vatandaş gibi ifademi verdim. Gerçek anlaşıldığı için gördüğünüz gibi hakim tarafından serbest bırakıldım. Yani adalet yerini buldu. ...bunun için çok mutluyum. Yaşasın adalet! Efendim ama sizin için ben ne babası diyorlar? ne diyeceksiniz? Lütfen, hepsi iftira. Gece kulübü çalıştırıyorum diye adımı çıkartmışlar. Hepsi bu, iftira. Ağaçta kuş olsa benden bilecekler. Bundan sonra ne yapacaksınız? Evet, ben ne ben... yapacağım? Bakın, kulüp işletmeciliğini bırakacağım. Önümüzdeki yıl yapılacak senatör seçimleri için... aileme koyacağım. Hı? Bundan sonra vatandaşlarımın defanı ve huzuru için çalışacağım Bu kadar yeter arkadaşlar Azıcık gitmemiz gerekiyor Teşekkür, Teşekkür ederiz. 7 kişiyi öldüren bu canavarın hala serbest olmasını hazmedemiyorum efendim Takma kafanı Moral bu sefer kefeni yırtmış olabilir Ama su testisi su yolunda kırılır Biz hancı o yolcu oldukça Nasıl olsa bir gün onu mahkum ettiririz İşte bak Herif arabasına biniyor Neyse, gel biz de gidip birer kafe içelim. <Gülüyor> Aman Allah'ım, ne oldu? Sürüdü <Gülüyor> <Gülüyor> bakma. Aman Allah'ım. Moren'in arabası havaya uçtu. Oy. Evet, su testisi su yolunda kırıldı işte. Az önce anlamlı anlamlı gülerek önümüzden geçmişti. Peki kim yapabilir böyle bir çılgınlığı? Ferrari. Evet, evet bunu ondan başkası yapamaz. Bakın. ...kendisi de yolun karşısında durmuş yanan arabayı seyrediyor. Hemen yakalayalım mı onu sağlayalım? Yok yok yok. Acele etme komiserim. Onu neyle suçlayacağız ki? Piti banyoda öldürmekle mi? Bayan Koleman'ı otelin onuncu katından atmakla mı? Yoksa Morer ve avukatını havaya uçurmakla mı? Unutma ki hukuk delil ister. Ne yapacağız peki? Böyle durup seyirci mi kalacağız yani? Yok hayır. Mafya babasının peşine takıldığımız gibi, onun da peşine takılıp gölge gibi takip edeceğiz. İşledikleri cinayetleri şahit veya delille mahkeme önünde ispat edene kadar bu mücadeleye devam edeceğiz. Daha doğrusu Savcı Bey, yine testinin kırılmasını bekleyeceğiz. Kırılan testi ve hukuk adlı oyunun 15. ve son bölümünü dinlediniz. Bir başka oyunda buluşmak üzere, hoşçakalınız.